يا أيها الذين آمنوا تقو الله قتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء وتقو الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا سديدا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 Adam oturuyor. Bir tanesi geliyor. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah." diyor. Allah razı olsun. "Aleyküm selam ve rahmetullah." 20 diyor. Bir tanesi geliyor. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü." Allah razı olsun. "Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü." 30 diyor. O da oturuyor. Şimdi i̇nsanlar merak ediyor. Ney bu 10 20 30? Soruyorlar. "Ey Allah razı nedir bu?" Bir tanesi geldi. "Esselamu aleyküm." Dedi. "10 tane ecir kazandı.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 and